Sebeplerini de kendisine kolaylaştırmasını Allah Azze ve Celle'den dua ediyor. Ve inşallah sonuçta da Allah Azze ve Celle'nin yardım ettiği kimselerden olur bir Bu haftaki dersimizde kardeşlerim İmam Bukhari yeni bir bab açıyor, yeni bir hadis getiriyor. Ki hadisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum'a rivayet ediyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve hadis ediyor ki Aksarun aleyhi ve la muqallib Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın çokça yemin ettiği lafızlardan bir tanesi de la ve muqallib el kulub derdiyor. Muqallib el kulub taqlit kardeşlerim bir halden bir hale çevirmektir. Mukallibel kulub dediğimiz zaman kalpleri evirip çeviren yani sözlük manasıyla bir görüşten diğer bir görüşe çeviren demektir. Buna binaen başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamu bu yemin şekli. Kalpleri eviren çeviren Allah'a yemin olsun ki hayır böyle değil manasında. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yaptığı yeminlerden bir tanesi. Ki duasına baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çokça duasında şey Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik başka bir rivayette ala taatik. Evet. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim benim kalbimi dininde sabit kıl. Evet. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu duayı öğretiyor. Çünkü kalpler dönektir kardeşlerim. O yüzden hakkı kalbimize vermesi için hak üzere dinimiz üzere Allah Azze ve itaati üzere kalbimizi sabit kılması için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere ümmetine bu duayı öğretiyor. Ya mukallibel kulub sebbit kaldi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren ya Rabbi. Benim kalbimi senin dinin üzere, senin itaatin üzere ne yap? Sabit kıl diye duayı bize öğretiyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. sahih Müslim'de gelen bir rivayette yine Abdullah İbni Ömer'in rivayetinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki inne ve beni adem küllaha deyne isbi'ain min min asabi'ir rahman muakkak diyor beni ademin ademoğlunun insanın kalpleri hepsi tıpkı bir kalp gibi Allah azze ve celle'nin parmaklarından iki parmağı arasındadır yusarrifu keyfe yaşa. dilediği gibi onu sarf eder. dilediği gibi evirir çevirir sonra dedi ki allahumme musarrifal kulub Sarjülu bana alatark. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, bizim kalplerimizi Senin itaatinde sabit kıl, Senin itaatine çevir diye ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam duasında böyle buyurmuştur. Evet. İkinci hadisimizde, diyor ki Allah Azze ve Celle'nin 99 yani yüzden bir eksik ismi vardır. Her kim bunları sayarsa cennete girer diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Şimdi Esma-ül Hüsna diye meşhur olan ve halk arasında sadece 99 ile sınırlanan ne vardır? İsimler Allah Azze ve Celle'nin isimleri sınırlanmıştır. Ama bu hadiste geldiği gibi bu sadece 99 isim olarak ne olmamıştır? sınırlandırılmamıştır. Bu bu hadiste gelen her kim bu 99 ismi sayarsa cennete girer manasında kullanmış. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin sadece 99 tane ismi vardır manasına gelmez. Yani bu sayıyla ne yapılamaz? Sınırlanamaz. Çünkü İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın duyurduğu gibi e, muhakkak gibi diyor ben senin ee, ne yapamam? Gerektiği gibi övemem. Ee, ve buradan Allah Azze ve Celle'den talep ederken de veya diyor kendi katında gizlediğin isimlerle senden istiyorum diyerek ne vardır? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın e, duası vardır. Demek ki isimlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin isimleri e, meleklerine veya başkalarına bildir bildirdiği ama kitaplarında indirmediği isimleri vardır. Sadece peygamberlerine bildirdiği isimleri olduğu gibi daha sonra peygamberleri vasıtasıyla bize bildirdiği isimleri ve öyle de isimleri vardır ki Allah Azze ve Celle'nin bunu kendi katına saklamış ve hiç kimseye de ne yapmamıştır? Bildirmemiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle'ye niyaz ederken, dua ederken de Aynı zamanda ya Rabbi kendi katında gizlediğin, hiç kimseye bildirmediğin isimlerin de ne yapıyorum? Ben senden istiyorum diyerek ne yapmıştır? Herhangi bir hüzün, bir kan, bir endişe olduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu duayla dua etmiştir. Peki hadisi nasıl anlamalıyız? Yani bir kimse eline alsa 99 tane ismi ve bunları saysa hadisin zahiri metni gibi acaba cennete girer mi? Şimdi her kim bunu sayarsa da maksadı İbn Kayyım rahimehullah bizlere şunu açıklıyor. Bunu saymaktan mana üç şeyedir. Birincisi ne yapmaktır? Onun lafzını söylemektir ve ezberlemektir. Yani 99 tane ismi. Daha sonra onun manasını anlamaktır. Delalet ettiği manayı. Çünkü bizler bunun için gerekli. Çünkü biz hep dua ederken ve Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını öğrenirken ne diyoruz? Bizim duamıza uygun bir isim veya sıfat ne yapmak zorundayız? Getirmek zorundayız. Rızık istiyorsak Allah Azze ve Celle'den nedir? Rezzat ismi isteyeceğiz. Eğer bağışlanma di dileyeceksek nedir? Hı hı. Gafur Rahim isminden isteyeceğiz. Mesela daha önceki dersimizde öğrendiğimiz gibi Allahümme inni zalemtu to zulmel ketiyara Ya Rabbi ben nefsime çok zulmettim. Ve la yagfiru zunube illa ent ya Rabbi Günahları <gülüyor> Benden bağışla, başkası bağışlamaz. Nedir? Tam bu noktada bir tevhid var demiştik. Çünkü Allah'ın dostu da, düşmanı da ne, nedir? Tevhide muhtaçtır. Ve Allah düşmanı nasıl tevhide muhtaçtır? Onlar diyor gemiye denizde, gemiye bindikleri ve gemi sallandığında ne yaparlar? Hemen Allah'ı tevhid ederler. Allah'a yönelirler. Çünkü onları o konumdan o konumdayken Allah'tan başka kimse kurt kimse kurtulamaz bunu çok iyi biliyorlar. Ama karaya çıktıkları zaman yine onlar ne yapıyorlardı? Şiflerine devam ediyorlardı. O yüzden biz o isimleri mağfirli <gülüyor> min indeke mağfireten ya Rabbi beni katından bir mağfiretle bağışla inneke eltel rahim ya Rabbi sen rahimsin mağfiret sahibisin ve mağfiret isterken, bağışlanma dilerken ne yapıyor? Gafur ve Rahim isimlerini getiriyor. Ve bunun gibi insan isteyeceği zaman bu isimlerin Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerinin manasını bilmek zorunda ki ne yapsın? Ona göre duasına uygun bir isim getirsin. Ee, daha sonra da Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا سَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'ındır. Onunla dua edin. Bu nedir? Bir emirdir Allah Azze ve Celle'nin. Buyurduğu gibi. O yüzden bunu da ne yapması gerekir? Duasında kullanması. Yani bu isimlerle Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi gerekir. Bu üçü ne olması gerekir? Her kim? <gülüyor> bu üç şeyi yani her kim Allah'ın 99 ismi yani 100'den bir, 1 bir eksik. ki Bunu da ne yapıyor? Tehkit amaçlı kullanıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 100'den 1 eksik. 99 ismi vardır. Her kim bunları sayarsa yani bunun nanası nedir? Bir, lafızlarını söylerse. iki manalarını bilirse, delalet ettiği manaları bilirse ve bunu da duasında kullanırsa ne diyor? Ne diyor? Cennet diyor. cennete girmiştir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaten bunun adı tevhiddir zaten bunun adı nedir Allah Azze ve Celle'yi birlemektir yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir ve yine İbni Kayyım dediği gibi şimdi dua iki türlüdür bir sena vardır duanın birincisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dualarını inceleyin dualarına bakın Başlangıçta hep Allah'ı över. Önce bir Allah'ı övme vardır. Şanına yakışır bir şekilde en güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla. Ondan sonra ne vardır? İkinci kısmı, duanın ikinci kısmı ondan sonra Allah Azze ve Celle'den bileceğini isteyeceğini ister. Ama önce Allah'ı öveceksin. Çünkü Allah övülmeyi sever ve övülmeye en layık olan da Allah Azze ve Celle'dir. Önce Allah övülecek bu güzel isimlerle, yüce sıfatlarla daha sonra da ne yapılacak? Yine bu isimlerle Allah Azze ve Celle'den istenecek. İşte o zaman Allah'ın en güzel isimleri vardır. Öyleyse o isimlerle isteğin ne yapıyor? Gerçekleşmiş. Ve hadisin de yani her kim 99 ismi ezberler manasını bilir ve onunla da dua ederse ne yapar? Cennete girer. Hadis bu şekilde ne olmuş oldu? Açıklanmış oldu inşallah. Ki e, bu e, vesile aramada Allah Azze ve Celle'ye karşı aranabilecek en büyük vesilelerden bir tanesidir. Daha sonra İmam Bukhari rahimahullah yeni bir bab başlığı açıyor ve babında Allah'ın isimleriyle ondan istemek ve onunla Allah'a sığınmak diye bir bab başlığı atıyor ve biraz önceki ayeti kerimede dediğimiz gibi onunla dua edin onunla isteyin buyuruyor Allah Azze ve Celle ve daha sonra inşallah biraz sonra okuyacağımız Hadisleri İmam Bukhari Rahimullah Tevhid kitabında, sahihinde, Tevhid bu, e, babında zikrediyor. Yani bizim Allah Azze ve Celle'nin ismiyle istememiz ve onunla yine ismiyle Allah'a sığınmamızla alakalı hadisleri getiriyor. Birinci hadisimiz bu Hureyre radıyallahu anh'u zikrediyor. Ve diyor ki hayatımızda da geçerli olan, hayatımızda da tatbik edilmesi gereken şeylerden bir tanesi... Hadisler diyor ki <gülüyor> sizden birisi yatağına geldiği zaman yani uyumak istediği zaman ne yapsın? Elbisesinin ucuyla üç defa orayı e, silkelesin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunu yaptıktan sonra da şöyle desin. Bismike Rabbi veda'tu cembi. Ya Rabbi senin isminle yan tarafımı yatağıma koydum. وبيك ارفعه ويئن Senin لك kaldırıyorum in ansakne nefsi fakhsir laha Ya Rabbi eğer nefsimi tutarsan yani öldürürsen onu bağışla ve in arsaltaha ve fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin eğer onu bırakırsan biraz sonra açıklaması gelecek onu da tıpkı salih kullarını koruduğun gibi koru diye ne yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Geceleyin yatağına yattığı zaman Bu duayı okuyor Buradan tabii ki getirilmek istenen Ya Rabbi senin isminle yanım, Tarafımı koydum ve yine senin isminle kaldırırım Delil olarak getirilendir Şimdi Sadık bir kul Allah'a ibadet eden bir kulun Bütün 24 saatinde Ne vardır? yapacağı zikirler, yapacağı dualar ve ibadet vardır. Çünkü bir Müslümanın kardeşlerim 24 saati ibadetle geçer. Müslümanın uyuması bile nedir? Bir ibadettir. Kimse kim sahabeden bir tanesi ben nasıl ki diyor geceleri kalkıp namaz kılmamdan ecir bekliyorsam sevap bekliyorsam aynı şekilde uyumamdan da ne yaparım? Ecir, sevap beklerim diyor. O yüzden bir insan 24 saati içerisinde ömrü hayatı içerisinde ne yapamaz? Bu ibadet çilgisinden asla ve asla çıkamaz. Ki <gülüyor> Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadislerinde sabahleyin evden çıkarken, tekrar eve girerken Yemesinde, içmesinde, uyumasında, uyanmasında, hanımına yaklaşmasında, insanlarla olan ilişkilerinde ve bütün bunlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? İbadetle alakalı her şeyi muhakkak bizlere öğretmiştir. Ki dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bize her şeyden haber verdi. Tuvalete nasıl girip çıkacağımızdan, nasıl temizleneceğimizden hatta diyor havada uçan kuşun kanadından dahi bizlere haber verdi. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya ve ahirette ne kadar hayır varsa muhakkak bizlere onu ne yapmıştır? Delalet etmiştir. Onu muhakkak bir de göstermiştir. Ve ne kadar da şer varsa, İslam'a, dinimize aykırı, Allah'ın emrine aykırı ne kadar şey varsa hepsini de ne yapmıştır? Muhakkak bizleri onlardan sakındırmıştır. Şimdi hadiste diyor ki yana yatağına geldiği zaman ne yapsın? Elbisesinin bir ucuyla Elbise, e, yatağını silkelesin veya işte şu şekilde e, artık e, silkelemek mi dersiniz veya hafifçe silmek mi dersiniz bu şekilde ne yapsın e, yapsın diyor. Ki burada e, olur ki orada belki insana eza verecek bir şey ne yapabilir? Olabilir. E, bunun maddi yönü, manevi yönünü Bilmiyorum ki Allah Resulü Mübalağa olarak tek rakam Yani üç rakamını zikrediyor ki İslam biliyorsunuz genelde <gülüyor> Tek rakamı <gülüyor> Hoşnut görmüştür Allah tektir, 8 sever Buyurarak Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Daha sonra duasında Allah Resulü Diyor ki Bismike Rabbi ve da'atu Ya Rabbi yan tarafımı yanımı Senin isminle koydum ve bike arfa Yine senin isminle aldırırım. Çünkü nedir? Uyku küçük ölümdür. Ölümün kardeşidir. Ve hakikaten insan ne yapabilir? O anda ölebilir. Yani uyuduğu zaman geceleyin artık ne yapabilir? Bir daha uyanmayabilir. Ve hakikaten ölürsem ya Rabbi, şunu dışarı çıkartın. Ve bununla ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin bir yerde ismiyle Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Tamam, tamam. Ve Allah'ın ismiyle Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Ve yine Allah Azze ve Celle'den mahfiret istiyor. Yani Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla, günahlarımı öt diyor. Eğer ki benim nefsimi tutarsam yani Uyku nedir? Ölümün kardeşidir. Bir nevi ölümdür. Eğer benim nefsimi tutarsan, ruhumu tutarsan, yani hakiki olarak beni öldürürsen nedir? Beni Ya Rabbi isminle bağışla diyerek bir yerde ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsunuz. Çünkü Allah Azze ve Celle <gülüyor> Zümer Suresi 42. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Allah eceli gelenlerin ruhlarını Ölüm anında eceli henüz gelmeyenlerin de uykularında alır. Haklarında ölüme hükmettiklerini tutar diğerlerini ise belli bir süreye kadar salıverir. Bunda düşünebilen kimseler için <gülüyor> ibretler vardır diyor Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 42. Ayet-i Demek ki kardeşlerim insan uyuduğu zaman nedir? Bir nevi bir ölüm anıdır. Ve eğer ya Rabbi hakikaten canımı alırsan, artık bir daha uyanamazsan ta ki kıyamet saatine kadar beni bağışla ya Rabbi, günahlarımı mağfiret eyle diyerek ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle dua ediyorsunuz. Ki işte insan inşallah o uykunuz bile nedir? bir ibadet hükmüne geliyor. Allah Azze ve Celle de uykudayken sizin eğer e, ölümünüz gelmişse uyku anında ne diyorsunuz? Ya Rabbi beni bağışla diyerek inşallah iman ehli olarak ölmenize vesile olur. Allah Azze ve Celle hepimizi iman üzere ölmeyi nasip eylesin. Tamam. Allah Resulü Aleyhisselam duasının devamında diyor ki <Sessizlik> Ya Rabbi eğer benim canımı almazsan yani sabahleyin uyanırsam bima bihi salih. Ya Rabbi diyor tıpkı salih kullarını koruduğu gibi ne yap? Beni de koru diyor. Yani eğer ruhumu bedenime geri verirsen onu şeytandan, her türlü sapıklıktan, şeytanın eziyetinden beni muhafaza et. Tıpkı senin kendi veli kullarını dostlarını koruduğun gibi beni de koru diyerek ne yapıyorsunuz? Allah azze ve celle'ye dua ediyorsunuz. Burada ne vardır? Allah azze ve celle'nin kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Ey Muhammed'deki benim namadım, benim kestiğim kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ayetini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Belki de bu ayeti birçok kereler okumuşuzdur. Kur'an hatminde birçok kereler yapmışızdır. Ama belki de nedir bu manada hiçbir zaman düşünmemiştir. Yani eğer öncelikle küçük ölüm dediğimiz uyku ne olacak? Allah için olacak ve bu duayı okuyacaksınız. Ve hakikaten de Allah Azze ve Celle o anda ruhunuzu bedeninize geri çevirmezse de ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'ye bir yerde kendinizi bağışlaması için dua ediyorsunuz. Burada da ne vardır? Allah Azze ve Celle'ye kendinizi teslim etme, Allah Azze ve Celle'ye kendinizi havale etmeniz vardır ki hiçbir zaman bu da Allah Azze ve Celle'ye ibadetin isimleriyle dua etmektir. وَلِلَّهِ الْاَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُهُ biha. İşte bu ayetin tecellisi budur. En güzel isimler Allah'ındır. O yüzden onunla ne yapın? Allah'a dua edin. Ama bugün insanlar, bütün işlerde olduğu gibi, kolaya kaçmak isteyerek ne yapıyorlar? İşte bir kabre, bir türbiye giderek oradaki insanı vesile edinmeye çalışıyorlar. İşte bunun adı nedir? Şiftir. Ki Allah Azze ve Celle en güzel isimlerin kendisinin olduğunu ve kendisine ona bu isimlerle dua edilmesi, vesile kılınması gerektiğini Allah Azze ve Celle burada bizlere bildiriyor. O yüzden amel edilmesi gereken hadislerden bir tanesi kardeşlerim. Hakikaten her kim bu 99 tane ismi bilir, bunu ezberler, bunun manasını bilir ve duasında da kullanırsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği müjde nedir? Dehalel Celle'dir, cennete girerdir. Evet. Bunun amel etmek zor mu? Kardeşlerim 10 dakikada neler yapabilirsiniz diye bir kitap var. Açın okuyun hakikaten 10 dakikada her gün insan bir şey yapsa inanın belli bir sene sonra inanın Kur'an hafızı bile olabiliyor. Yani bir 3-5 sene içerisinde, 5 sene veya 6 sene içerisinde Kur'an-ı Kerim'i bile baştan sona ne yapabiliyor ezberleyebiliyor. Ama nedir? Yapılan şeyin Allah için olduktan sonra Allah azze ve celle ne yapacaktır? Muhakkak yardım edecektir. Mesela her gün Allah azze ve celle'nin bir tane ismini ezberlesek Nedir? 99 dokuz gün sonra inşallah Azze ve bütün doksan dokuz ismini manasıyla beraber ne yapmış oluruz? Hı. Öğrenmiş oluruz. Doğru mu? Evet. Doksan dokuz gün. Yani otuz altmış doksan üç ay? Üç ay on gün. gün Dokuz gün. Evet. Zor değil değil mi? Allah hayır versin inşallah. Evet. evet. <gülüyor> ikinci hadisimiz Ezeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh'udan geliyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yatağına uzandığı zaman Allahümme bismike Ahya ve, ve amut. Ya Rabbi senin isminle yaşar ve senin isminle ölürüm. Ve izâ asbaha kal sabahya erdiği zaman yani sabahleyin uyandığı zaman da elhamdülillahi nezi ahiyana da'da ma ba ve ileyhin nuşur derdim. Ya Rabbi bizi yaşatan son ölümden öldükten sonra yaşatan Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi yarın kıyamet günü dönüş sanadır diye ne yapardı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dua ederdi. Hadeyfe İbnül Yeman kardeşlerim kendisi abesidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sahabenin kibarlarındandır. Hadeyfe İbnül Yeman. Ee, Fetva ehlinden, fakihlerden bir tanesi Hüzeyfe radıyallahu anhu. Ki biliyorsunuz kendi sözüyle insanlar diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a hep hayırdan sorarlardı. Ben ise onda vuku bulmak endişesiyle hep ne yapardım? Şerden sorardım. O yüzden Hüzeyfe radıyallahu anhu zaman, denildiği zaman fitnelerle alakalı haberlerin kendisinde olduğu insan kimdir? Hüzeyfe İbn-i Yaman radıyallahu anhudur. Yine sır sahibi olarak da biliriz. Çünkü Allah Resulü Aleyhis, Cebrail aleyhisselam Allah Resulü Sallam'a geliyor, münafıkların ismini veriyor. Allah Resulü Aleyhisselam da ne yapıyor? Hüzeyfe İbn-i bu münafıkların ismini veriyor. Ama bu ne yapmıyor? Hiç kimseye söylemiyor Allah Resulü Sallam'ın emriyle. O yüzden Ömer radıyallahu anhu bunu bildiği için gelmiş Ey Hüzeyfe o münafıkların içerisinde benim ismim de var mı diye sormuştur evet. Ömer evet. radıyallahu anhu Allah'ım da Ömer Anladım. Evet kardeşlerim evet. Evet. Ve yine Ömer radıyallahu anhu Hüzeyfe radıyallahu anhu'yu takip eder onun gittiği cenazeye gider gitmediği cenazeye de gitmez ve bir gün e, Hz. radıyallahu anhu'nun bir meşguliyetinden dolayı bir cenazeye katılmıyor. Ve Ömer radıyallahu anhu da o cenaze sahibinin münafık olduğunu zannederek, çünkü Hüzeyfer radıyallahu anhun gelmediği için o da katılmıyor. Ve kendisine neredeydin diye sorduğunda, işte benim bir işim vardı o yüzden katılamadım. Yoksa münafık olduğu için değil haberini duyduğu zaman, kendisine bir daha bir iş olduğu zaman haber vermesini, kendisinden istiyor. Kendisine fitnelere bilen biri olarak fitnelerin en şiddetlisi kimdir diye sorulduğunda diyor ki hayır ve şer sana sunulduğu zaman insanın diyor hangisini seçeceğini bilememesi en büyük fitnedir diyor. Kendisi 36 senesinde vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Hüzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anhu Sır sahibi münafıkların ismini bilen ve fitneler konusunda en bilgili sahabe e, sahabenin büyüklerinden ve fakihlerinden birisi Allah ondan razı olsun. Hadis diyor ki bir kimse yatağına geldiği zaman yani gündüz bitmiş, artık akşam veya gece olmuş, yatağına uzandığı zaman ne yapar? Allahümme bismike ahya ve amut. Ya Rabbi senin isminle yaşar ve yine senin isminle ölürüm diyor. Bu yine biraz önceki okuduğumuz ayette, قُلْ اِنَّ onu وَنُسُكِي وَمَحْيَيَيَ وَمَا تِجِدَى رَبِّ الْعَرِمِ De deki benim namazım, kurbanım, yaşantım. Hayatım ve ölümün alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O yüzden bu duada ya Rabbi senin isminle yaşar ve senin isminle ölürüm diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani hayatımda senin ismini zikrederim ki onunla kalbim mutmain olur ve rahata erer. Ki sadece ve sadece senin isminle kalbim mutmain olur. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi muhakkak ki kalpler ne olur Allah'ın e, Allah zikriyle, Allah zikriyle elabed zikrillah yatazma innul kulub muhakkak ki kalpler Allah'ın zikriyle, Allah zikriyle mutmayı olur. Diyor ki Allah Azze ve Celle ve men a arada an zikri lehu Her kim diyor benim zikrimden yüz çevilirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Siz zannetmeyin ki o çok zengin yaşayanların veya refah içinde yaşayanların çok mutlu olduklarını veya kalplerinin sevinç içinde dolduğunu sakın zannetmeyin. Allah Azze ve Celle her kim ki diyor benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır diyor. Yani bir yerde insanın refah şeklinde yani parasının bol olması veya zengin olması nedir? Onun iyi yaşadığının, vefa içinde yaşadığının alameti değildir. Bilakis onlar için sıkıntılı bir hayat vardır eğer Allah'ı anmıyorlarsa. Ve diyor ki Vanaşuruhu يَوْمَ kıyameti ama. Onları kıyamet günü ama olarak, kör olarak diriltiriz. قَالَ رَبِّ mi حَشَرْتَنِ اَعْمَى Der ki ya Rabbi beni neden kör olarak yarattın? Ukad kuntu basira ben dünyadayken gören birisiydim. "Qale <gülüyor> kezalik. İşte böyledir diyor. Sana dünyadayken ayetlerimiz gelmişti de sen onları yalanlamıştın. O kezalik'e al-yumvatunsa işte bugün de sen unutulursun diyor Allah. sizin ayetlerimizi yalanladın ve onları unuttuğun gibi. İşte bugün sen de ne yaparsın? Unutulursun diyor Allah Azze ve Celle Taha Suresi 125. ayeti kerimesinde. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizi zikrinden uzak olan, zikrinden yüz çevirenlerden eylemesin. Bunlar bizim hayatımızda hakikaten önemli hadislerdir, önemli rivayetlerdir kardeşlerim. Evet... Geceleyin olduğu zaman yatağına yattığı zaman Allahumme bismike ahya ve emut der. Allah'ım senin isminle yaşar ve senin isminle ölürüz. Peki sabahla sabaha erdiği zaman eğer Rabbim ona tekrar ruhunu geri iade de ölmezse elhamdülillahi'llezî ahyânâ ba'demâ emâtenâ ve ileyhi'n-şûr. Bizi öldükten sonra dirilten ve tekrar kıyamet günü diriltecek olan Allah'a Hamd olsun diye ne yapar? Dua eder. Allah'a şükreder. Dediğimiz gibi ölüm nedir? Uyku ölümdendir diyor. Veya ölümün kardeşidir. Ve uyanıklık da hayattır. Ki Allah Azze ve Celle'nin uyku insana verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir kardeşlerim. Bazen çok nadir de olsa bazen duyarsınız adamda uyuyamama hastalığı var. Bunun adı nedir hastalıktır kardeşlerim? Adam hakikaten uyumuyor. Ama Allah Azze ve Celle insana bir nimet olarak ne yapıyor? Bir uyku nimetini veriyor. Ne yapıyor? Beden dinleniyor, kafa tekrar e, ne yapıyor? Zindeleşiyor. Mesela biz tercüme ile uğraşıyoruz. Özellikle ikindi'den sonra kafa durur benim. Çoğu zaman durur. Çünkü sabahtan itibaren çalışmaya başladım. Ben orada bırakırım ve sabah erken saatte geldiğimde tekrar oturduğumda hiç okuma bile ihtiyacı hissetmeden, hiç anlayamadığım yeri ne yaparım? Hemencenek yapabiliyorsunuz. Ve hakikaten Allah Azze ve Celle'nin uyku bedene ve zihne verdiği bir, nedir? bir rahatlamadır, bir deşarj olmadır, bir şarj olmadır. Allah Azze ve Celle'nin hakikaten insana verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi o yüzden uyandığınız için ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyorsunuz. Öldükten sonra tekrar delilten Rabbimize hamd olsun diye ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsunuz. Çünkü uyandığınız zaman Allah Azze ve Celle sizin ruhunuzu size ne yapıyor? Geri teslim ediyor ve siz safa sağlam salim bir şekilde bedenen, ruhen e, uyandığınız için ne yapıyorsunuz? E, tekrar o kuvvetinizin, o zihninizin neşit bir şekilde, ceval bir şekilde size için bir yerde Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyorsunuz? Dua ediyorsunuz. Ki nuşur dediğimiz zaman da bu da nedir? İnsanların diriltileceği, toptan kaldırılacağı büyük günde nedir? o şeydir. Ki burada Allah Azze ve Celle'yi en güzel isimleriyle ne vardır? Dua vardır. Çünkü senin ismin ne diyor duasında? Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Diğer bir hadisinde Ebu Zer radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geceleyin yatağına yattığı zaman derdi ki: "Bismike namutu ve nahya." Ya Rabbi senin isminle ölür ve senin isminle yaşarız derdi ve uyandığı zaman da "Elhamdülillahi allazi ahya'na ba'dama amatana ve ileyhi nushur." derdi diyor. Hadis biraz önceki hadisle aynı, sadece ziyade olarak geceleyin uyuduğu zaman ibaresi vardır. Ebuzer el-Gıfari radıyallahu anhu Kendisi İslam'da e, önderlerinden, ilk Müslüman olanlarından bir tanesi Ebu Zerl-Gıfari radıyallahu anhu. Yalnız kendisi kavmine gittiği için hicreti biraz e, gecikmiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilk yaptığı gazvelerde ne yapamamıştır? Katılamamıştır. Kendisi dünyadan yüz çevirmiş ve Allah katındakini isteyen bir kişidir. E, e, Kendisi 32 senesinde e, Rabze kendisinin şehrinde vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Amen. Evet. Diğer hadisimizde e, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum'a diyor, ediyor diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki Sizden birisi ailesine yaklaşmak istediği zaman Bismillah Allahümme Cennibneşşeytan Ve Cennibşşeytana marazaktana Bir kimse diyor ailesine yaklaşmak istediği zaman Allah'ın beni ve benden var edeceğin nesli Şeytandan uzaklaştır diye dua ederse Eğer diyor o geceden Allah Azze ve Celle O kimseye karı ve kocaya bir çocuk nasip ederse şeytan diyor ona asla zarar vermez diyor. Ki burada da ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin isminin zikredilmesi vardır. Yani Ya Rabbi bizi e, o şeytandan ne yap? Uzaklaştır. Onun burada hazır olmasını onu def et diyerek ne yapar? dua eder. Sonra Allah azze ve celle şayet onlara bir çocuk nasip edecekse ne yapar? Şeytan onlara asla asla ona asla zarar vermez. Bunu söylerken de kardeşlerim bütün duada olduğu gibi kalpten ve iman ona inanarak ne yapması gerekir? Allah azze ve celle'ye dua etmesi gerekir. Çünkü duanın kalple kardeşlerim direkt ne vardır teması vardır. Yani Sadece dille söylenen bir şey değildir dua. Eğer kasten hakiki bir şekilde inanarak söylenmezse ne vardır? Belki de tesiri olmayacaktır. O yüzden bütün dualarda olduğu gibi ne yapılır? Bunda da kalbi olması gerekir. Diğer bir hadisimiz Adi İbni Hatim radıyallahu anhu. Zikrediyor. Ve bu hadislerin tamamı Allah Azze ve Celle'nin ismini zikretmeyle alakalı ve onun ismine sığınma, onun isimleriyle yardım etme adına getirilen denillerdir kardeşlerim. Adib ve Hatim diyor ki, ey Allah'ın Resulü bizler e, av yapıyoruz ve av yaparken de o eğitilmiş av köpeklerimizi ava gönderiyoruz. Ve onlar ne yapıyorlar? Avı getiriyorlar. Onu yiyelim mi yemeyelim mi? Şeklinde sordukları zaman Sen diyor o köpeğini, av köpeğini, tazını veya neyse gönderdiği zaman ne yap? Allah'ın ismini zikret diyor. Ve o köpekte o şeyi tutarsa, e, avını tutarsa ne yap? Onu e, yiyebilirsin. Ve bir ok attığın zaman veya artık neyle, tüfekle vuruyorsan da ne yapabilirsin? Onu da yiyebilirsin diyerek ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu e, bildiriyor. Ve yine bunda da ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin ismini zikretme vardır kardeşlerim. Evet Adı İbni Hatim hadisi rivayet eden sahabi Ebu Tarif e, künyesidir ki El Cevat İbnül Cevat'tır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hicri 900 senesinde gelmiştir. Şaban ayında ki kız kardeşinin bir mektubunu getirmiş. O anda kendisi de Müslüman olmuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun Müslümanlığından dolayı mutlu olmuş. Ki kendisinin kavmi e, mürtet olma olaylarında Ebu Bekir radıyallahu anh zamanı mürtet olma zamanında kendi kavminin e, sabit kalan yani istat etmeyen e, topluluktan bir tanesi ki Irak fethinde bulunmuş o savaşa katılmıştır. E, Allah kendisinden razı olsun. Evet kardeşlerim yine burada Allah azze ve celle'nin e, zikri, e, ismini zikretme e, hadisi delillerden bir tanesini İmam Bukhari e, Rahimullah getirmiştir. Son hadisimizde e, Enes radıyallahu anhu zikrediyor ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir kurban bayramı zamanında iki tane koç kesti ve bu koçları kurban ederken de Allah Azze ve Celle'nin ismini andı ve bir getirdi. Evet. Bu da nedir? Keserken Bismillahi Wallahu Ekber diye ne yapmaktır? Bu şekilde söylemektir. Ki bu da bir Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan bir ibadettir. Ki burada da Allah Azze ve Celle'nin ismini zikrederek ne yapıyorsunuz? Bir yerde Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsunuz. Bu da nusuk dediğimiz kurban kesme olayı da Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmada en büyük vesilelerden bir e, tanesidir. Ki bunu söylerken de ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin ismini zikretmek vardır. Çünkü biraz önceki ayette geçtiği gibi benim namazım, kurbanım, kestiğim kurbanım, hayatım ölümüm, alemlerin Rabbi olan. Allah içindir diyor. Bu kurban kesme olayı da Allah'a yaklaşmada en büyük vesilelerden bir tanesidir. Ve bunu yaparken de ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin ismini zikretme vardır. Allah Azze ve Celle'nin ismini zikrederek yapılan her şey inşallah bereketlidir. Ama Allah Azze ve Celle'nin ismini zikrederek yapılmayan her işte Muhakkak e, noksandır kardeşlerim. Ki bizim dinimiz e, tuvalete helaya girerken dahi besmele çekmeyi meşru kılmıştır. Her işte muhakkak besmele vardır. Ki bununla da ne yapıyorsunuz? Bir yerde Allah Azze ve Celle'nin bereketini, yardımını bağışlanmasını biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle bizi güzel isimlerini ezberleyen, onun manasını bilen ve duasında kullanan kullarından eylesin kardeşlerim. Hakikaten önemli bir ibadet. Allah'a yalvarmada, Allah'a yaklaşmada ki biz neden acaba Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul etmiyor diye sorduğumuzda inanın en büyük cevap nedir? Tek cevabı budur. Bizler Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını bilecek, Manalarını bilecek, onları ezberleyecek ve ne yapacağız? dualarımızda onlara kullanacağız ki en büyük vesile nedir? Budur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle rahmetinle cennetine girdirdi kollarından ele ya Rabbi yarın burada buluştuğumuz gibi cennette de bir araya gelmeyi bizlere nasip eylemeyi sen eliyarbi. Hanekallahu ve bihamdik eşhedü en illa ente estağfiruk ve etû bike ve âhiru davâna enil hamdulillahi rabbil âlemin. Evet. Amin. Konuyla alakası doktor hanım hürmet Videoyu ayıp da